Bismillahirrahmanirrahim. Allah hamdeder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona naslıyız. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin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 dördüncüsünü işleyeceğiz inşallah. Bugünkü dersimiz İslam dinini delilleriyle bilme üzerine olacak inşallah. Kardeşlerim diğer derslerde de hatırlattığımız gibi iman kalple alakalı İslam ise alemlikle ihsansa hepsini içine alan ifade eden meselelerdir. Kardeşlerim, hangi mesele olursa olsun, o meseleyi delilleriyle sorgulama, delilleriyle öğrenme, insanın kalbini her zaman mutmain etmiştir. Düşünün, Allah dostlarıyla, şeytanın dostlarını, karşı karşıya getirip de incelediğimizde, İki tarafta taraftar bulmuş iki tarafında liderleri olmuş iki tarafında metotları uygulamaları olmuştur Rahman'ın dostlarının liderliğini peygamberler ona uyan havariler ashablar ve ta sonuna kadar gitmiştir şeytanın dostlarının liderliğini ise şeytan ve onun avanilere yapmıştır İkisinin de metodu vardır kardeşlerim. Rahman'ın dostlarının metodu delil, burhandır. Bu da insana mutmainlik getirmiş, huzur vermiş ve kardeşliğe sebep olmuştur. Şeytan tarafına baktığımızda ise hiçbir zaman delilin olmadığını hep teşvişti sözler, tereddütlü sözler ve inkara götüren Sözlerle doludur. Allah hepimize hayır versin. Rahmanın dostlarından kılsın bizleri. İşte dinimizi delilleriyle bilme. İnsanda her zaman mutmainlik yapar. Ve yaptığı şeyi yaparken bir haz duyar. Mutluluk duyar kardeşlerim. İslam tevhid ile ona itaata bağlı kalmak suretiyle, şirkten ve şirk olan müşriklerden uzaklaşma, beraat, teberri etmeyle Allah'a teslim olmak demektir. Demek ki, delilleriyle İslam dinini bilmek, üç esasdan bir tanesidir. Delilleriyle İslam'ın bilinmesinden kasıt ise, kitap ve sünnetten delilleriyle bilinmesidir kardeşlerim. Aleykümselam. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. İslam dini veyahut sadece İslam dediğimizde tevhid ile ona itaat etmek suretiyle boyun eğmekle şirkte ve müşriklerin amellerinden uzak kalma ile yüce Allah'a teslimiyet demektir. Bu halde İslam üç hususu ihtiva eder kardeşlerim. Kulun Rabbına şer'i ölçüler içerisinde teslimiyet göstermesi gerekmektedir ki bu da ibadette Yüce Allah'ı tevhit etme ve yalnız O'na ibadet etmekle gerçekleşir. İşte kulun övülmesine sebep teşkil eden ve kendisi dolayısıyla sevap kazanacağı İslam budur kardeşlerim. İlahi takdirin hükmü gereği teslimiyette ise herhangi bir sevap yoktur. Çünkü insan için böyle bir teslimiyet zaten kaçınılmaz bir şeydir. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye itaat ile emirlerine bağlanmaya gelince bu da onun emirlerini yerine getirme, yasaklarından uzak durmakla gerçekleşir. Çünkü, itaat yapılması emrolunan hususlarda emrini yerine getirmek, nehide itaat ise onun yasakladıklarını terk etmekten olur. Aleyküm, Aleyküm Hoş geldiniz. Şirkten de beri olma, ondan uzak durmak demektir. Bu ise şirk ehli olan müşriklerden de uzak kalmayı gerektirir. Aleykümselam vereyim. Çünkü Allah azze ve celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki kardeşlerim insan her halihaki kul. İşte bu kulluğunu Eda ederken Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu amelleri işleyerek eda etmek zorundayız. İşte bu da onun emrettiğini yapma, nehyettiğinden uzak kılma, şirkten de beri olma, uzak durmak manasındadır. Allah hepimizin cehaletini gidersin, hepimize anlayış versin kardeşlerim. İşte bunun da 3 aşaması var kardeşlerim. İslam, iman ve ihsan. Hepsinin de kendine göre ayrı ayrı rukunları vardır. İslam'ın rukunleri, esasları Cibril hadisinde de geldiği gibi 5'tir. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etme, namazı doş doğru kılma, zekatı verme, Ramazan orucunu tutma ve yoluna güç yetiştirildiğinde Yüce Allah'ın beyti haramını hac etmedir. Allah hepsini harfiyen yerine getirenlerden eylesin. Demek ki Cibril hadisinde de geldiği gibi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril'in İslam, iman ve ihsan'a dair soru sormuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu soruların cevaplarını teker teker vermiş. Ve akabinde o kimdi biliyor musunuz diye sorduğunda, onlar Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediklerinde, o Cibril de size dininizi öğretmek üzere geldi diye açıklama yapmıştır kardeşler. Allah bu hadis-i şerifi yerli yerince düşünen, anlayan, hıfzeden, hayatına geçirenlerden iyilisin bizleri Demek ki İslam'ın beş esas üzerinde yükseldiğinin delili Cibril hadisi. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın kulu ve resul olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan ayı orucunu tutmak ve yoluna güç yetiştirebildiğinde Allah'ın beytini ziyaret etmek yani hac etmek. Kardeşlerim, bunların üzerinde teker teker durmamız gerekiyor. hoş geldiniz. Mesela bunlardan birincisi, İslam'ın şartlarından bildirilen, birincisi kelime-i şehadet dediğimiz, yani Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resul olduğuna şahitlik etmek tek bir rükündür. Yani hani biz imanı anlatırken kalp tasdik edecek, dil tasdik ettiğini ikrar edecek diyoruz ya, işte İslam'ın da birinci şartı bu ikrarı istiyor kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Demek ki İslam'ın birinci rüknü neymiş? Allah Azze ve Celle'nin tek bir ilah olduğunu ikrar etmek, akabinde Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğunu ikrarını söylemek. Allah hepimizin imanını artırsın kardeşlerim. Demek ki ibadetlerin her ikisinin bir arada gerçekleştirilmiş olması esasına bina edilmesinden dolayıdır. Yüce Allah'a ihlasla yapılmadıkça hiçbir ibadet kabul olmaz kardeşlerim. Aleykümselam ve Rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Düşünün tevhid derslerinde bir ibadetin kabulünde iki esas var deriz değil mi? Birisi neydi? La ilahe illallah yani bu ameli neden yapıyorsun? Sadece Allah için. Nasıl yapıyorsun? Muhammeden Resulullah. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı şekilde yaptığında ibadet kabul edilir. Aleykümselam Rammutullah hoş geldiniz. İşte İslam'ın rükünlerinin birinci şartının da anlamı bu kardeşlerim. Allah zamanını, dinini anlamada, yaşamada ve davet etmekte geçirenlerden iyidir. Orda burada burnunu sürtüp vaktini boşa harcayanlardan bize ilerlesin kardeşler. Demek ki Allah Azze ve Celle için yapılmayan ve aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olunmadıkça da hiçbir ibadet kabul olmaz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına, adaleti ayakta tutarak şahitlik etti, melekler de, ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, mutlak galip, hakimdir, bir alimler suresinde. Rabbimiz Fanehu ve Teala, kendi zatı hakkında, kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına, şahitlikte bulunduğu gibi meleklerin de ilim ehlinin de bu hususta şahitlikleri söz konusudur. Hatta okumanızı tavsiye etmem ama en kelli felli böyle kafirlerin kitabını okuduğunuzda aynen ifadeleri şu kardeşlerim. Ne kadar inkar etsem ne kadar inanmasam kainattaki yaratılan her şey bir Rabb'ın varlığına ve birliğine beni inanmaya zorluyor diye kitaplarında hep yazmışlardır kardeşler. Allah hepimizin imanını artırsın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Ve ayette dikkat ederseniz aynı şekilde Allah Azze ve Celle Allah'ın adaleti dimdik ayakta tuttuğu ifade edilmektedir. Daha sonra Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Mutlak galiptir, hakimdir buyruğuyla da bunu pekiştiriyor kardeşlerim. Evet. Bu ayet aynı zamanda ilim ehli kimsenin şanının da yüceliğine dikkat çeker kardeşlerim. Çünkü onların da kendisiyle ve meleklerle birlikte şahitlik ettikleri bildirilmekte. Burada kast onun şeriatını bilenlerdir. Şerefli Resulleri ise öncelikle onların arasındadır kardeşlerim. Demek ki birincisi kelime-i şehadetin birincisi Allah Azze ve Celle'yi birleme ondan başka ilah yoktur ifadesini hakkıyla ikrar etme. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka hakkıyla mabut yoktur demektir. Onun dışındaki mabudlara gelince, onlara tapınanların ileri sürdükleri uluhiyetleri hakiki bir uluhiyet değildir kardeşlerim. Aleykümselam. Çünkü onlarınki tamamen batıl bir uluhiyettir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabına gittiğimizde, mesela İbrahim Aleyhisselam'la alakalı kıssaya baktığımızda, hani İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan müstesna, gerçekten o beni hidayete kavuşturacak. Evet kardeşlerim, Allah hepimize anlayış versin. Allah hepimize anlayış versin. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım anlamındaki berâ kelimesi çok çok önemli. Yani muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım diyor. Evet. Bu da la ilahe yani ilah yoktur ifadesine denk gelmiştir. Buna karşılık ancak beni yaratan müstesna ifadesi ise illa Allah Allah'tan başka ifadesine denk düşmektedir. İşte yüce Allah'a ibadette ortak hiç kimse yoktur. Mülk ve tasarrufunda kimsenin ona ortak olmadığı gibi onun yaratmasında da kendisine bir ortak yok. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin. La ilahe illallah kelimesi işte başı nefi sonu ispatlayın biten bir kelime. La ilahe dediğimizde ne kadar sahte ilah varsa hepsinin retti gerekiyor ve bunları da hayatından tamamen nefretmek zorundasın. İnkar ettiğin şeyi hayatına da geçirmeyeceksin. İşte Rabbimiz ve teala, ilahla alakalı kelimeleri Kur'an'da o kadar çok zikretmiş ki bir nefsin, bir kadının, bir paranın, bir taşın, bir ağacın, yani canlı cansız her şeyin ilah olabileceğini zikretmiştir. Aleykümselam ve Rahmetullahi Aleyküm. Ama ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendisini öyle bir vasfetmiş ki kardeşlerim öyle ayeti kerimeler var ki yaratmada da emretmede de diriltmede de onun bir dengeli yoktur. Allah Azze ve Celle yarattığı şeyleri öyle bir yaratmış ki ne yaratmışsa yaratılan her şey kendisine muhtaç halde yaratılmıştır. Rabbim hepimize hayır versin kardeşim. Sesim yok mu? <gülüyor> Aleykümselam dilerim. Evet. Aleykümselam. Bu çarımın gülü de gelmiş. Hoş geldin dedi be. Evet kardeşlerim, demek ki meseleleri yerli yerince güzel anlamamız gerekiyor. Allah razı olsun. Şimdi burada bir de hidayet kelimesi var kardeşlerim. Hidayetten kasıt da, hakka dalalet etmek ve hakkı izleyebilmektir. İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelecekler arasında kalacak bir kelime kıldığı şey ise, Allah'ın dışındaki her bir mabuddan uzak kalmaktır. Kendisinden sonra geleceklerden kasıt ise onun soyundan geleceklerdir. Belki tekrar dönecekler diye ifadesi de şirki bırakıp bu şekilde Allah'ın dışındaki mabudlardan uzaklaşmaya dönerler diye demektir. Allah hepimize hayır versin. La İlahe illallah'ın manasını güzel anlayanlardan kılsın kardeşlerimiz Evet. İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi bizimle sizin aranızda adil olan bir kelimeye gelin. Bu kelimede söz konusu edilen Allah'tan başkasına ibadet etmeme ona hiçbir şeyi ortak koşmama. Allah'ı bırakıp birimizin diğerine Rab edinmemesi demektir. Böylelikle Allah'tan başka kimseye ibadet etmemektir ki bu da La İlahe illallah'ın manasıdır kardeşler. Bizimle sizin aranızda adil olan ifadesi biz de siz birbirimize eşitiz. Aramızda hiçbir fark yoktur demektir. Yani her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani emir ve nehiylere teslim olarak doğar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet kardeşlerim, kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rab edinmeyelim. Yani yüce Allah'ı tazim ettiğimiz gibi birbirimize tazim etmeyelim. Allah'a ibadet ettiğimiz gibi birbirimize ibadet etmeyelim başkasında hüküm koyma yetkisini görmeyelim. Evet. Rabbim hepimize hakkıyla teslim olmayı nasip etsin kardeşler. İnattan, körü körüne, gururdan Rabbim bizleri beni bulursun. Çünkü bunlar iblisin felak olmasına sebep olan huylardandır kardeşler. Evet. La İlahe illallah sözünden yüz çevirenler haktan, hidayetten uzak kalmış, Allah'a teslimiyetten geri durmuş kimselerdir ki onlar lanete uğramışlardır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında Muhammed'in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 anlamına ihtiva etmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle Cuma suresinde o ümmiler arasında kendilerinden onlara karşı onun ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Halbuki daha önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim bize ağır gelen bu Yüce Resul'e de ağır gelir ve o size faydalı olacak şeyleri elde etmenize ve size gelecek zararların önlenmesine çok dikkat eder. Çok arzular müminlere karşı da merhametli ve şefkatlidir. Özellikle burada kardeşlerim müminlerin söz konusu edilmesi, kafir ve münafıklara karşı cihad etmekle ve onlara karşı sert davranmakla emrolunmuş olmasındandır. Kardeşlerim, Allah Resulü'nün, Ali selamü bu sıfatları onun Allah'ın gerçek resulü olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü Fetih Suresi'nde Allah azze ve celle Muhammed Allah'ın resulüdür buyurmuştur. Evet. Araf Suresi'nde de ki ey insanlar şüphesiz ben Allah'ın size hepinize gönderdiği peygamberiyim diyormuştur. Aleyküm Sesim gelmiyor mu? Bozuk mu sesim? Geliyor değil mi? Tamam. Evet. Allah razı olsun. Demek ki Allah'ın birliğine Resul'un da onun elçisi olduğunu kabul etme, ikrar etme çok çok önemli kardeşlerim. Bunlar ibadetin kabulündeki esaslardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı Kureyşli oğullarına mensup Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Allah'ın cin olsun, insan olsun bütün yarattıklarına göndermiş olduğu resulunu dil ile ikrar edip kalp ile iman etmektir kardeşlerim. Demek ki Allah azze ve celle'ye ibadetin tek yolu Allah Resulü Ali Selat vesselam'ın getirmiş olduğu vahiy yoludur. Böyle bir şahadette bulunmanın gereği olarak da Allah Resulü'nün vermiş olduğu bütün haberleri doğru kabul edip tasdik edilmeli ve vermiş olduğu bütün emirler yerine getirilmeli, nehyedip yasakladığı hususlardan uzak durulmalı, Allah'a da ancak onun getirdiği vahiy gereğince ibadet etmelidir. Allah hepimizi bu yolda gitmeyi nasip etsin. Bizi de, ehlimizi de, neslimizi de kardeşlerimiz. Demek ki bu şehadetin bir gereği olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rububiyette kainatın işlerinin idare edilmesinde herhangi bir yetkisinin ya da ibadette hak sahibi olduğuna hiçbir şekilde inanmamaktır. Aksine o kul ona ibadet kuldur, ona ibadet edilmez. O bir Resuldür asla yalanlanmaz. O Allah'ın dilediği dışında ne kendisi için ne de bir başkası için herhangi bir fayda ya da bir zarar sağlamak gücüne de sahip değildir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor bakın de ki ben size yanımda Allah'ın hazineleri vardır demiyorum. Ben kaybı da bilmem. Şüphesiz ben bir meleğim de demiyorum, ben ancak bana yoluna tabi olurum, diyor. Enam de kardeşlerim. Demek ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da, o halde o, kendisine emredilen şeylere uyan bir emir kuludur. Yine bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala, de ki, şüphesiz ben size bir zarar verme imkanına da bir hayır verme imkanına da sahip değilim. De ki gerçek şu ki, beni, evet beni, Allah'tan asla kimse kurtaramaz ve ben ondan başka sığınacak bir kimse asla bulamam, diyeceğim suresinde. Evet kardeşlerim, yine Allah Azze ve Celle Resulüyle alakalı kitabında de ki ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda sağlayabilirim, ne de bir zararı önleyebilirim. Eğer kaybı bilseydim, elbette daha çok hayır yapardım ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluluğa müjdeleyeyim diyor Arap Suresi'nde. Evet kardeşlerim, Allah hepimize güzel güzel anlayışlar versin bu ayetler çok çok önemli ayetlerdir. Demek ki, bu ayetlerden şunu öğreniyoruz. Ne Allah Resulü, ne de ondan aşağı mertebede bulunan, yaratılanlardan hiçbirisi ibadete layık değildir. İbadet, ancak bir ve tek olarak yalnızca Allah'a yapılır. Aynen Enam Suresinde Allah azze ve Celle'nin bildirdiği gibi peki şüphesiz benim namazım kurbanım ibadetlerim hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların bekiyim. Rabbim bunu hayatına geçiren tevhid ehlinden öylesin bizlere kardeşlerim. İşte Allah Resulü'nün hakkı Yüce Allah'ın kendisini bulundurmuş olduğu konumda görmektir. Bu konumda onun Allah'ın kulu ve Resulü olmak konumudur. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun kardeşlerim. Evet. Demek ki ibadetin İslam'ın rükünlerinden birincisi kelimeyi şahadetmiş. Daha sonra inşallah bu kelimenin üzerinde teferrattan duracağız kardeşlerim. Aleykümselam ve İslam'ın ikinci rükünü ise namaz meselesi kardeşlerim. Allah'ın kitabına gittiğimizde namaz ve zekat hep ikisinin birlikte zikredildiğini görüyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Beyyine suresinde Halbuki onlar onun dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden namazı dost doğru kılmalarından zekat vermelerinden başkası ile emrolunmadılar. İşte dost doğru din bu diyor. Yani Namazın ve zekatın dinin bir emri olduğunu söylüyor kardeşlerim. Allah bu konuda hepimizi ihlaslı ve haniflerden eylesin. Yani İslam'a bağlı olan Allah'a ibadetlerinde hiçbir şeyi ona ortak koşmayanlardan eylesin. İlahi buyruklara baktığımızda namaz ve zekat tamamen umumen bir arada gelir kardeşlerim düşünün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Muaz-ı Yemen'e elçi olarak gönderdiğinde yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aynen ayetlerde geldiği gibi muaza tavsiyesi neydi sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun onları Allah'ın birliğine davet et İslam'ın rükunlarının birinci şartı neydi Allah Azze ve Celle'yi bir olduğunu ikrar etme. Akabinde Muhammed'in onun kulu ve resulun olduğunu ikrar etme. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Demek ki davette birinci düstur neymiş? Gidilen kavmi bilme ve o kavmi Allah'ın birliğine davet etme. Şayet tutarlarsa onlara günde beş vakit namazın olduğunu haber ver. Şayet bunu da tutarlarsa zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere onlara zekatın farz olduğunu söyletiyor. İşte Allah Azze ve Celle de kitabında önce namazı akabinde zekatı bildirmiştir kardeşlerim. Ve dini yalnızca Allah'a halis kılmak suretiyle Allah'a ibadet etmenin, namaz kılıp zekat vermenin Allah'ın dosdoğru dini olduğunu açıklamaktadır. Allah'ın dosdoğru dininde herhangi bir eğrilik bulunmaz. Çünkü Allah'ın dininde eğrilik olmaz. O sıratı müstakimdir kardeşler. Rabbim bizi bu yolda hareket etmeyi bu yolda ölmeyi nasip etsin. Evet. Demek ki namaz ve zekat söz konusu edildiğinde bu da tevhidin hakikatini ve onun şirke meyletmeksizin aziz ve celil olan Allah'a ihlasla yöneltmek olduğu gerçeği ihtiva edilmektedir kardeşlerim. Demek ki buna göre de Allah'a ihlasla yönelmeyen bir kimse de Allah'tan başkasına ibadet eden de müvahid olamaz kardeşlerim. Şimdi İslam'ın birinci rüknünün akabinde hemen gelen bu rüknün üzerinde durduğumuzda biraz incelediğimizde hakikaten çok çok önemli unsurlar olduğunu görüyoruz kardeşlerim. Çünkü şehadetten sonra gelen namaz Kur'an ve sünnette sırarla üzerinde durulan namaza baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır diyor. Kim o namazı terk ederse müşriklerden olur, bir rivayette kafirlerden olur, bir rivayette münafıklardan olur, bir rivayette onun İslam'dan nasibi yoktur. Bir rivayette namaz kılmayan Firavun'la, Haman'la, Harun'la haşrolunacak demiştir kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin, dinini hakkıyla öğrenenlerden eylesin kardeşlerim. Bunlar hiç basit meseleler değil, çünkü Allah'ı birlemenin hemen akabinde, Allah Azze ve Celle aynen iman bahsinde de anlattığımız gibi, tasdik mi ettin, dilinden ikrar mı ettin, amellerinle bunu ispat etmek zorundasın. Çünkü mümin, İman edip imanının gereği amel eden insandır. Onun için nasları yerli yerine sıralı şekilde yakaladığımızda hayata geçirme de sıralı intizamlı olur. Birini davet ederken de davetiniz de intizamlı olur kardeşlerim. Rabbim hepimizin dilini çözsün, göğsümüzü genişletsin, Bize hayırlı dostlar versin. Allah'ı çok çok analım, çok çok zikredelim kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi, hoş geldin kardeşim. Namazın o kadar önemi vardır ki bir Müslümanın hayatında kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında namazdan bahsederken hep dost doğru kılın diye bahsetmiş. Ve hemen akabinde zekatı verin demiş. Ve namazda da öyle rivayetler vardır ki Allah Resulü ve Vesselam hassasiyetle üzerinde durmuş namaz kılmayan birisini gördüğünde sabah neden namaz kılmıyorsunuz? Siz Müslüman değil misiniz diye cemaatin içinde kenarda oturan iki kişiye dönmüş ve bu soruyu sormuştur. Onlar ey Allah'ın Resulü biz geciktik zannettik çadırlarımızda kıldık, belki sohbet vardır, bir şey vardır diye mescide geldik dediklerinde olsun. Orada kıldıysanız, cemaate geldiyseniz bir daha kılın, biri nafile olur demiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bakın dönüyor, siz müslüman değil misiniz? Neden namaz kılmıyorsunuz? Demek ki inanan insanın göstergelerinden birisi de namaz kılma ve namazı dost doğru kılma. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadise baktığımızda, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescide giriyor, birisi namaz kılıyor, geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a selam veriyor. Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor, sen namaz kılmadın, git namaz kıl da gel diyor. Adam gidiyor, namaz kılıyor, tekrar gelip selam veriyor. Ali silahtı sen namaz kılmadın, namazını kıl da gel diyor. Adam üç ya da dördüncüde ey Allahın Resulü, benim elimden gelen bu, bana öğret de, ben de öyle kılayım dediğinde, sen namaza durduğunda kıyamdayken bütün ağzaların oturana kadar kıyamda dur. gittiğinde bütün ağzaların oturana kadar ruküde dur. Rukudan kalktığında bütün azaların oturana kadar kıyamda dur, secdeye gittiğinde bütün azaların oturana kadar secdeye git, secdeden doğrulduğunda bütün azaların oturana kadar o halde kal ve sen namazı hep böyle kıl diyor. Eğer sen deminki hal üzerine namazına devam etseydin ibadetine, sen, Muhammed'in dininden gayri bir dinle ölürdün, diyor. Allah hepimize hayır versin, namazı dosdoğru kılanlardan eylesin kardeşlerim. Bunlar çok çok önemli meseleler. Hiç basit meseleler değildir. Allah imanımızı artırsın, gayretimizi artırsın, dini temellerinden öğrenmeyi nasip etsin. Bunların hepsini yerli yerinde öğrenme, insana her zaman hayır kazandırır. İnşallah bunlara tekrar döneceğiz. Ama ben delilleriyle şöyle bir yüzeysel girmek istedim. Zekata gelince kardeşlerim, kelime-i şehadetten sonra ondan bir alt tabakadaki namaz gelir, ondan bir alt tabakadaki ise zekattır. Zekat, insanın işlemiş olduğu, malıyla, ticaretiyle kazanmış olduğu, kazancındaki kirleri temizler kardeşlerim. Yani, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, atmış verir. Bir gün diyor, çarşıya geldi, bize o güne kadar hep simsar denirdi diyor. Biz diyor, bundan hiç hoşlanmadığımız halde, mesleğimiz icabı, bu kelime bize atfedilirdi. Biz de seslenmezdik diyor. Bir gün çarşıya çıktı. Ey tükkarlar topluluğu. Malınızdaki kiri zekat vererek temizleyin dedi diyor. Vallahi diyor bu kelime benim çok hoşuma gitti diyor sahada. Allah onlardan razı olsun. Zekatın İslam üzerinde, sosyal hayat üzerinde çok çok büyük etkisi vardır kardeşlerim. Onun için Allah Azze ve Celle beden ibadetinin yanında mal ibadetini de ister. İşte bu da İslam'ın gereğinden ve rükunlerindendir. Kim zekatı vermezse 50.000 bin sene vermediği maldan dolayı azap görür, ondan sonra ikiden birine gider kardeşlerim. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kolaylaştırın zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin. Müjdeleyin diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu malı hem yiyip hem infak eden kurtulur. Ve kazanır. Ama eğer Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan zekatı bir insan vermezse işte Öyle rivayetler var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o boz bir yılan olur, kovalar, tutar, dudağından ısırır, öyle bir acı verir ki onun verdiği acıyla bütün vücudu titrer. Veyahut Aleyküm Selam hoş geldiniz. Vermediği deve büyür büyür, onu yakaladığı yerde çiğner, çiğne, çiğner, kemiklerini kırar. Veyahut hangi maldan vermemişse 50 bin sene bunun ne yapar? Azabı devam eder. Diyor. Rabbim ibadetlere çok dikkat eden, ahirete iman nedir bunu anlayan ve onun gereğince amel edenlerden eğilmesini dilerim. Kardeşlerim zekatla, zekatın ahkamıyla alakalı çok ayrı bir ders yapma ve teferratı üzerinde durmak gerekir. Bugünkü konum benim İslam'ın rükünleri olduğu için sadece ana başlığında durmak istiyorum. Demek ki kelime-i hemen akabinde namaz, akabinde zekat gelir. Zekat da kardeşlerim Kur'an'a baktığımızda üç ifade dikkat çeker. Bunlardan bir tanesi infak, bir tanesi sadaka, bir tanesi ise zekattır. Bu malın üzerindeki haktır. Sadaka ve infak kişinin nefsine bırakılmış ama kolaylaştırılmış teşviki yapılmış zekatsa emredilmiştir. Unutmayalım ki kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi Rabbimiz diyor şöyle buyurdu Kulum diyor bana fazla yaklaşır. Sonra nafilelerle yaklaşır. Öyle olur ki diyor, gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur. Öyle olur ki diyor, kulum ne isterse vehmal ben onu yerine getiririm. Sadece ölüm hariç. Çünkü ben onu ezelde böyle takdir ettim diyor. Aleykümselam varam. Demek ki kardeşlerim kişinin farzlara dikkat etmesi nafilelerde ısrarcı olması kulun Allah'a yaklaşmasına ve Allah'a Azze ve Celle'nin de ona birçok haklar vermesine sebep oluyor. Rabbim bizi o hayırlı insanların arasına katsın kardeşlerim. Oruca gelince oruçta kardeşlerim Aynen namaz, zekat sıralamasının hemen kalbinde gelen bedeni ibadetlerden bir tanesidir. Evet Ebu İsmail. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi, ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir, halife olduğunda, bazı insanlar şunu demiştir. Aleyküm selamlarım. Hoş geldin. Zekat peygambere verilirdi. Peygamber ise öldü. Artık biz zekat vermeyeceğiz dediklerinde Ebu Bekir ne demiştir? Vallahi Muhammed'e verilen bir keçinin ipini dahi vermezlerse ben bunlarla harp ederim demiş. Ömer sen la ilahe illallah diyen namaz kılan insanlara karşı harp mı dediğinde vallahi Muhammed'e verdikleri zekatın bir keçinin ipini dahi vermeseler onlarla harp ederim demiş ve Ömer baktım ki diyor Allah Ebu Bekir'in kalbini cihada açmış ve ben de sustum korktum diyor. Burada zekatın inkarı yok orada bölük bölük İslam'dan çıkmaya inhiraf etmeye, irtidat etmeye çalışan insanlar vardı. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Bekir de onların üzerine gitmiş. Sert bir şekilde uyarmış ve karşı gelenlerin de kellesini uçurmuştur. Burada zekatın inkarı yok. Zekatı vermeyen mürtet olur ifadesi yoktur. Eğer zekatı vermeyen insan mürtet olmuş olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, zekat vermeyen, vermediği maldan dolayı elli bin sene azap görür, sonra ikiden birine giderdi denmez Burayı bir incele Ebu Osman, anlaşıldı mı? Zekat vermeyen insan, mürtet olmaz. Eğer mürtet olup dinden çıkacak olsaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu demezdi. Anlatabildim mi? Bu bazı tayifeleri ehli sünnete karşı muhalif olarak getirdikleri şeylerdir. Çok yanlış istimbatlardır. Bunlar hoş şeyler değil. Aleyküm selamlar aleyküm selamlar. Evet. Oruçta kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin iman edenlerin üzerine farz kıldığı ibadetlerdendir oruç Allah azze ve celle'nin kitabında da bildirdiği gibi bizden önce geçen insanlara ümmetlere de farz kılınmıştır. Bize de farz kılınan bu ibadet belki diğerlerine çok değişikti ama bize Ramazan ayı boyunca tutma Muhammed ümmetine farz kılınmıştır. Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin bir oruç tuttuğunu görmüş. Aşırı orucu dediğimiz ve ümmete de bunu farz kılmış ama siz onlara muhalefet edin önüne ve arkasına ilave edin demiş. Ama Ramazan ayı farz olunca dileyen aşırı orucu tutmuş, dileyen Bırakmıştır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Oruç da çok önemli ibadetlerden bir tanesidir. Allah'ın hayır kapılarından bir kapısıdır ve Ebu Osman dinini nereden okuyorsun anlamadım ama bizim kaynaklarda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekat vermeyene kafir demiyor. Siz zekat vermeyene kafir mi diyorsunuz? Dinden çıkar mı diyorsunuz? Herhalde sözlerimi yakalamadım. Ben dinimi iman küfür kitabından öğrenmiyorum. Ben dinimi Kur'an ve sünnetten öğreniyorum. Siz nereden öğreniyorsunuz? Hı? Nereden öğreniyorsunuz? Zekatın hükmü İslam'dan çıkaran bir hüküm müdür? Şimdi yanisini bırak. Soruma cevap ver. Zekatın terki İslam'dan çıkaran bir hüküm müdür değil midir? Evet hayır diye bir yazar mısınız? Ben size yine cevap vereyim. Düşenmem ben. Şimdi ben zekatı vermiyorum. Bilmem de mi? Demin ritte savaşı derken bilmediğinden yazdım. Bunu ehli sünnet kaynağında bulamazsın. Sen bunu nerede okudun? Ritte savaş adı verildiğini nerede okudun? Onu soruyorum ben sana. Evet. Rittenin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Dinden çıkan mürtetler. Rittenin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Şimdi ben devam ediyorum zaten. Ben ehli sünnet kaynağında zekatın dinden çıkarttığına dair ben bir şey bilmiyorum. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, biz namazın terkinden başka, İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezdik diyor. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız o kaynakları bir getirin ama ben hangi kaynaklarda yazdığını biliyorum. Bu sadece haricilerin kaynağında yazıyor. Evet. Tabi siz gene bir bakın. Evet kardeşler. Oruç da İslam'ın rükünlerinden bir rükündür. Çok çok önemli bir ibadettir. Çünkü Allah Azze ve Celle onu bizden önceki ümmetlere faz kıldığı gibi Şanı Yüce Rabbimiz orucu sevdiğini ve her ümmet hakkında orucun söz konusu olduğunu söylüyor. Aleyküm selamlar Amutullah, hoş geldin. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle tatva sahibi olalım diye bizlerin oruç tutmasını ve yani sizler orucunuzla Allah'tan korkun buna bağlı olarak ortaya çıkacak tatva özelliklerini de elde etmiş olacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bir sözünde her kim yalan sözü ve gereğince ameli bırakmayacak olursa, bilsin ki Allah'ın o kimsenin yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. ,tur. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin, Rabbim hepimize hayır versin. Aleyküm selamlar ve aleyküm selamlar, hoş Hocam. Demek ki oruçta çok çok önemli ibadetlerden bir tanesi. Hatta hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gençlerinizi ne yapın? Evlendirin diyor. Ahlakından ve dininden emin olduğunuz insanları evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Peki evlenmeye gücü yok. Bekarlara ne diyor? Oruç. Kardeşlerim Allah kendisine merhamet etsin. İbn Hacer oruçtan alakalı bir sözünde hakikaten çok güzel bir söz söylemiş. İnsan diyor bedenini doyurduğunda şehevi arzuları aç kalır. Beden aç kaldığındaysa diyor şehevi arzular ne yapar? Doyar diyor. Evet. Orucun hakikaten Müslüman'ın, müminin üzerinde çok büyük tesirleri vardır kardeşler. Aynı zamanda ilk orucun farziyetine de şöyle bir göz attığımızda belki Ramazan ayında çok çok söyledik ama sadece teyit babından diyorum. İlk orucun farziyeti Şit Aleyhisselam'ın zamanında zenginlerin fakir olanlara bakıp da bir şey vermemelerine binayen Allah Azze ve Celle oradaki zenginlere ki o zaman dört öğün yemek diyorlardı. İki öğün yemek yemeyi yasaklamış ve aç kalmanın getirdiği o e, ızdırabı veya vücudun direncinin kırılmasını görerek fakirlere bir şey vermeleri hasediyle ilk faziyet böyle gündeme gelmiştir. Aleykümselam ve Rabbim İşte Orucun ibadetteki bu şeyidir. Allah Azze ve Celle her şeyin bir sevabı var. Orucun sevabı benim kendi nezlimdedir. Ve oruçlunun ağız kokusu benim yanında mis kokusundan daha güzeldir demiştir. Allah hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Kardeşlerim bir gün Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem Asabının içinde otururken bir adam geliyor. Muhammed hanginizdirdir? İşte şu beyaz denizdi diyorlar. Sana diyor bazı sorular soracağım ama bana kızmayacaksın diyor. Sor diyor. Sana cevap verilecek diyor. Senin diyor bize elçin geldi diyor. Bazı şeyler sordu. Aleyküm selam kardeş. Buyur. Özelden yazar kardeş. Senin diyor bazı elçin geldi bize. Günde beş vakit namazın farz olduğunu söyledi. Bunu sana diyor Allah memretti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Tabi buyurun sorabilirsiniz. Peki diyor bundan başka var mı? Dilerseniz nafiledir. Senin elçin bize diyor geldi ve orucun farz olduğunu söyledi. Bunu diyor sana Allah memretti. Evet diyor. Peki bundan başka var mı? Dilersen nafiledir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O adamın sözlerine bir bir cevap verdikten sonra adam giderken aynen şöyle bir söz sarf ediyor. Vallahi diyor bu farzlara yani Allah'ın emretmiş olduğu farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkardım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer bu adam sözünde sadık kalırsa cennet ona Allah farzların yanında nafilelere de çok dikkat eden Allah'a yaklaşan kullardan eylesin kardeşlerim. Her ibadetin insana çok büyük bir hayrı kazandırdığı vardır. Bara, mutluluk, hoş geldiniz. bir kardeşin özelden şöyle bir sorusu var. Baba kızına zekat verebilir mi? diyor. Kardeşlerim zekatta ölçü miras alma hakkına sahip varise zekat düşmez. Baba, çocuğuna yardım etmek zorundadır. Ve ona infak etmek zorundadır. Ona zekat veremez. Miras alma ve verme hakkına sahip olan birbirine varis olan birbirine zekat veremez. Evet. <gülüyor> Bir gün Allah Resulü'nü İssalatü Vesselam uzun bir hadisin içinde bir rüya gördüğünü söylüyor ve rüyasında çok büyük çığlıkların olduğunu ve o çığlıkların yanına geldiğinde bir adamı oturttuklarını birisinin arkasından bir kancaya dudağının bir kenarına takıp da kulağına kadar yırttığını sonra öbür tarafa geldiğinde o tarafın dudağından tutup kulağına kadar yırttığını ağzının her tarafın kandevan içinde kaldığını ve tamamen azabın böyle devam ettiğini görüyor. Amin. Ecma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e bu nedir diye sorduğunda işte bunlar senin ümmetin içinde orucun farziyetine inanıp kasten mazeretsiz orucu terk edenlerin günahıdır, cezasıdır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Amellerde iştiyak ve Rabb'in razı olduğu amelleri Rabb'im severek yapmayı bizlere nasip etsin kardeşlerim. Hacca gelince hacında iki şartı vardır kardeşlerim. Ona yol bulabilenin ve yol emniyeti olan bir insanın üzerine haç farzdır. Müslüman Ömründe bir sefer gücü yetiyorsa, yol emniyeti de varsa hacca gitmek zorundadır. Kim bunu inkar ederse ve bunu terk ederse ve üzerinde haç farziyeti olduğu halde birisi ölürse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ha Yahudi olarak ölmüş ha Hristiyan olarak ölmüş hiç fark etmez diyor arkadaşlar. Allah hepimize anlayış versin hakikaten çok çok önemli bir mesele İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın rükünlerini sayarken Allah'ın birliğini ikrar etmesi ve Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğunu ikrar etmesi akabinde dinin direği olan namazı gündeme getirmesi akabinde malın üzerindeki hak olan zekatın gündeme gelmesi, sonra bedenle alakalı yapılan orucun gündeme gelmesi ve akabinde ise haccın gündeme gelmesidir. Yani gücü yetip yol emniyeti de varsa o Müslümanın muhakkak hac yapması lazım. Eğer yol emniyeti olup da gücü yettiği halde hacca gitmezse Hayatı ölmüş, anasını hiç fark etmezler Allah Evet kardeşlerim bunlar hakikaten çok çok çok önemli meselelerdir. Ha, bir de bunun fazilet bakımına şöyle bir baktığımızda, Allah Resulü Islahü bir dindeki namazın misalini anlatırken sizin diyor evinizin önünden bir nehir aksa günde beş sefer ona girip yıkansanız sizden kirden eser kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın İşte dinde namazın misali de oturur. Bir zekata veriyor bakıyorsunuz kardeşlerim. Bunları tabi yaparken de şuna çok çok dikkat etmek gerekir. Sahih Müslim'de gelen bir ifadede Allah Resulü Salatü Vesselam size cehenneme giren üç kişiden haber vereyim mi? diyor. İlk üç kişiden. Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde ne diyor? Hayırsever zengin, şehit ve alim. Allah Azze ve Celle kendisine bolca mal verdiği zengini hesaba çeker ve ona sana bu kadar mal verdim ne yaptın diye sorar. O ne der? Ya Rabbi hem yedim, ehlime yedirdim hem de senin rızan için infak ettim dediğinde Allah azze ve celle sen yalan söyledin. Şahit olan melekler sen yalan söyledin bir diye verdin ve dediler de diyor. Allah amellerimizi şirksiz, riyasız yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Aynı şekilde milletin zahiren şehit olarak bildiği, milletin zahiren alim olarak bildiğine de üç soruyu soruyor ve sen yalan söyledin, desinler diye yaptın ve dediler demiştir. Rabbim ibadetlerimizi hayırlı kılsın, tevhid ehli olanlardan eylesin. Kardeşlerim ilim insana o kadar güzellikler sağlar ki bunlardan bir tanesi hiçbir mümin hiçbir hanif, muvahhid Allah'ın vereceği bir nasip Allah'ın vereceği bir makam Allah'ın vereceği bir ihsanın yanında hiç kimsenin kaltifini övmesini onu ululamasını herhalde istemez değil mi? Ancak imanı zayıf olan insan başkalarının taltifini bekler. Allah hepimizi muvahhit insanlardan eylesin. Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu hep tevhid ehli insanların dostluğu kılsın. Evet kardeşlerim. Demek ki İslam'ın rükünlerinin yapılması da insana birçok güzellik kazandırıyor. Düşünün oruçtaki hikmeti düşünün bir haştaki hikmeti kim hacca gider haccı mebrul olursa anasından doğduğu gibi tertemiz olur diyor. Allah'ın bütün müminlerin haccını haccına mutlarsın. Ama kim hacca gider hacı mebrur olmazsa burnu yerde sürtsün burnu yerde sürtsün burnu yerde sürtsündür. Evet kardeşler. Demek ki imanın bilinmesi yani İslam'ın bilinmesi ilimle delillerle olur. İslam'la tevhid arasında birbirini çok sıkı hatlarla bağlı haller vardır. İbadet ederken itaata bağlı, şirkten ve şirk ehl olan müşriklerden beri olmak zorundayız. Tevhid ile ona itaat etmek suretiyle boyun eğmekle, şirkten ve müşriklerden de uzak olma, yüce Allah'a teslim olma. Yani, kulun Rabbine Şerri ölçüler içerisinde teslimiyet göstermesi gerekir ki bu da ibadette yüce Allah'ı tevhit etmek ve yalnız ona ibadet etmekle gerçekleşir kardeşlerim. Bugün İslam'la alakalı kısaca bir sohbet yaptık. İnşallah ömrümüz varsa yarın da imanın hükmü üzerinde biraz duralım öğrenmeye çalışalım veyahut öğrendiğimizin üzerine bir şeyler ekleyelim. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi Hepimize nasip etsin. Cehaletimizi gidersin. Hepimizi tevhid ehli samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip Haneke Allahümme ve bihamdiki eşheden la ilahe illa ente estağfuriki ve tuzlu ve ve affet